Elbette inadını sevdi ve bir <gülüyor> gün Müslüman olmaktan öptü. Elhamdülillah, ne ve bitti. Ama vakti kader muheydi el-ikman peşine etser ve hakiki sifah al-zahri etser ve seyyidine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umul muhtesatuhar kulla muhtesekin bi'at ve kulla bi'atin ve kulla zaların ve sahibahin nar ve biz تباعتم في الدارة في دين مويلة في الدار باركة ونبريكا في الدار باركة ورفاة اليد في الدار باركة ورفاة في الدار باركة وكيلو الطعام يباري كوطاعتم لكم فيه صدق رسول الله في deşer. Tabii arkadaşlar değerli Selamlar okunmak, tabir etmek, seferit etmek, istifadetmek üzere toplamış bulunuyoruz. O halde kişiliklerin okunmasına geçmeden önce, başta peygamberi ziçarımızın ruhu takine bilgilerden bir parçası, cazimler açıklandı video olsun diye. Ve sonra onun mübaik âli ashabının, evlatının, soyaparısının, sadat ve müşahitluluk evliya evliyaullah büyüklerimizin, şu belirleri üret eden fatihlerin, şehitlerin, davidlerin, mücahitlerin diye. Ve uzaktan yakından bu meclise bu dersi dinlemeye gelmiş, siz değerli kardeşlerimin, hatıraki hoşunu küçük sevdiklerini ve yakınlarını yoklayanlar. Hediye olsun, günlüsünün zorları olsun, makamların faaliyat olsun, dereceleri yüksek olsun, normların <gülüyor> çürürlerin ziyade olsun, tabi'leri cennet bakkesi olsun diye. Yaşamakta olan biz mülkünlerden hafdamızın hızlı oluydu, şundurla sevgiyi razı olduğu kullar olarak varalım. Kavdamız bizi Yemedi'ye cimariye sahip edesin, hızlı <gülüyor> İki canlıda bak, diye. <gülüyor> bir parça, birçok lastik çelik bir şey okyanı. Buradan başlayalım. Merhaba, hoş geldiniz. olduğumuz hadis-i şerifte Ramlum ve Ahadis kitapımızın 15. sayfasının 5. hadisi ve devamıdır. Bunu da kaydederseniz tapınıza asıl metne tekrar kitap yapmak gerektiğiniz zaman müracaat için de paylaşılır. Efendimiz bu hadis şerifte bu demek ki, erbatın fiktari Evde dört şey bulunursa, bereket olur. Bunlarda bereket vardır. Bunların bulunması evde bir Bereket tavsiye eder. Bulunması lazım. Tavsiye edilir. Bir, eşya fiktari bereket. Evde bir koyun bulunursa, bu bereket. Tütü vardır. Peynir yapmak, yoğurt yapmak, iki yemler, sezilir, yemilir, yünüler, işte böyle bir şey. Yapır. Yani hepsinden başka haşasını ne kişi yapıyor? Herkes. Tamam. Ve bir kişi, herkes pizza herkesi bu neydi yapmış. Öyerek. evde külün olması da gerekiyor yani kül güzel olması lazım külün olması gerekiyor ve ve bir hisler gerekiyor evde bir endişiminin olması da gerekiyor ve kahkahalı hisler gerekiyorum evde bir ateş yakmaya ya yakacak bulunması da öyle şimdi. Muhtemel kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve tabi biz efendimizin işaretlerini tavsiye ediyoruz, bunu isteriz. Çünkü evet, sözleri, bizim için şifadır, bereket desteği Hepsinin hikmeti vardır, ödevi vardır, güzeldir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ne söylerse, herkesin başını giderdi, ...vevayetlik olarak ilerlemem... ...vevayetlisinden konuşman boş şeyi söylemez... ...yani şimdi evde bir sayı olacak... ...nese olursun... ...kalkanların mesleği... ...yani evim değişmiş... ...dünya değişmiş... ...evet mi? ...evler... ...sonak gibi olmuş... kat kat olmuş... Eğerde başka sıkışık girilene yapıp güneş görmez, hava almas, evet bu bir sürü problem. Bu yanlış bir şekilde yanlış. Bu yanlış bir şekilde. Ben hiç eskiden inanmıyorum yani çıkardı, bir şey çıkar da bir avantajdan hafif bir şey çıkıyor da o. Para gerektirir, kendine alır mı? Toprağı bir şey yok, sadece bir katı alır mı diye inandı. Yani, Oraya <gülüyor> için de El dediğinizde mutlaka saklar bir oluyor. Küçük veya büyük diye düşünüyorum. Alıştı. Herkes alıştı şimdi. Dairelere bile soca soca paralar veriliyor, aynı Ama benim yürüyüşüm ve Peygamberimizin bu halde içerisinde de anlaşıldığına göre insanın en <gülüyor> Biraz geniş olmalı, zaten geniş ev insanın saadetindendir dediği Peygamberimiz. Biraz bahsedi olmalı, biraz bu işleri yapmaya müsait olmadık. Koyun olacak evde, besleyecek. Apartmanı beslenmiyor. Pek zor ne olacak? İşte bir mahalle kuracak kardeşlerim, Mesela biz arkada bir mahalle kuralım dedik. Bundan bu beş yirmi yıl önce başladık bu işi. Bir numaralı üyesi benim. 360 taneci bir mahallede kurduk ama 10 lira kattı, her saatte yeni daireli olan apartman oldu, ben istemiyorum. Biz bahçeli ev yapacağız diye çıktık diyorlar. Ve arasayı kurduk, 90 dönüm. Herkesin işte elini yapacağız, bahçesi olan bir yeri ölecektir. Arkadaşlar, peyze yakın olsun demişler. Zaten bu son iki almışlar. Oraya şehire yakın oldu, tamam. Kulede bitkiler, alüminyumlar falan, acaba şeyler. İyisi de olur çünkü 360 tane Müslüman bir alayı geldi. Hatta yurt dışında Doğu Almanya'da komünist yerin yerine bizim radyo ismini, bizim olmayan, ama bizim de yapıyor Onların bizim yapıyor isimlerini yapıyor. Radyo da bizim o operatör kurmanız yönünde. Bay Müslümanlar, önemli derlemiyor, toparlanıyor, kompetitif kurduk, yerleşiyor. E neredeyse yerleşiyor? Hafta bir mi? Fiyahet kurulacak yani, neredeyse? Doğru. Efendim, evet. böyle, evet. yayın yaptı da hareket etmiş. Tabi onların bütün yerleri için şey mi Şirin Şevim gibi değil Bizim için şeref de onların düşmanlığı. Çünkü biz Allah'ın doğruluğu istiyoruz. Allah'ın bizi sevmesi istiyoruz. Onlardan bir şey beklediğim için hep ben de ne bir şey Ne de korkuyoruz. Allah'tan korkması lazım. Allah'ın sevmesi lazım. Allah'ın sevgisi ne kadar anlatması lazım. Tabi orada şeyi sakıp ettirebilirim. Geniş tatlısı var. Afiyetleri var. Çocuk tatlısı var. Vesairesi var ama... Benim istediğim gibi. herkes kilo olacak. Domatesin var kendisi. Bir. Kolyonun suçlu olacak. Tavuğu olacak. olacak o çıkarırlar. Bizim kardeşlerimiz bahçede evlenip kombondan 54 kişi diyoruz. Niye? Bu hemen bir rahatsız seçeriz. Öyle şöyle şehir hakkında ya. Bu var. Komünist arkadaşlar şehir hakkında bunu kabul etmiyor. Kızıyorlar. Oradan içeride. Bir şey düşünüyorlar. Ya nasıl? Çünkü yani Allah'ın bir kimliği makamede şehir Şimdi bunları yapmak için kooperatifler kurmak istedim, burada da yaptım, burada da orada da toplum konusu kooperatifleri daha da teşekkürlerimiz kişi var, karşıda. karşılığa, noteritelerimiz, diğerlerimizle, bir arada oturması çok mübarek, yükler, bereketler, eğitim imkanları, muhabbet imkanları, tanışma imkanları, dayanışma imkanları, yardımlaşma imkanları var. Şimdi bizim öğrenim bir arkadaş şeye gitse, yurt yaşına, altlar bir sene iki sene ise çok çoğu çoğunlukla yakın Ve de arkada kalmıyor. Karşı konuşursun, Meclis, Altdaki Müslüman, Sağdaki, Sondaki, Elhamdülük, Güvenli bir mahalle. Böyle bir terkimiz, bekçisi, duvarları çevir, bir mahalle. Temeksi böyle şeyler yapacağız. Temeksi temelini çekeceğiz. Derdi, toplu olacak. Teykenimizi yapacağız. Efendim, cani bir olacak. birbirimizi Yaşlı da, sabah zamanda görebiliriz aynı muhaldeye de oturacağız. Ama şu takdirde, zamanla başarılı gelecek de, bayramı gelmek gideceğiz, geride bizi göreceğiz diyor, Göremiyoruz, sevdiğimiz halde. Dostumuz çok oluyor, her sürü sevdiğim gibi bir yerdeyiz. Sen yetmiyor, <gülüyor> bilmem. O anda toklu oturmak gerekiyor. Toklu otururken de bahçeli olması gerekiyor. <gülüyor> Yalama da el aldık, yer aldık. Orada arkadaşlar sopağasın diye. <gülüyor> Orası bahçeli günlerdiğine bakalım, olacak mı? Yani her yerde, Konya'da, Gülce'de, Ulu'da, Ankara'da, Kırıkkare'de, her yerde kardeşlerimizin böyle bir topluca mahalle kurması, komparatif kurup yerleşmesi uygun olur ve evlerimizle bahçeli yapması uygun olur. Açık bir garç bir soru. Bir harfli tarzım vardı, harfli tarzım vardı, tabii başka işlerimle çalışmış. Temizim Hakemesi'ne geçmeden önce normal hakimliklerle yaptık. Ben diyor bizim halkımızda çalışkanlığın sayesini göstermek için evimizin önündeki küçük o zaman bir taktik bahçe vardı diyor. Orada çalışıyorduk diyor. Yani çalışınca toprak neler veriyor, Allah neler nasıl ediyor diye göstermek için. Domatesi oradan çıkardık diyor, maydanoz, nane, dere oldun efendim. her şeyi oradan çıkardık. Evet çok istihade ederdik. <gülüyor> Hatta saksıda bile beslenebilir. Saksıya zarar edecekleriz. O da çok var. Maydana edecekleriz. Maydana çekeriz. Kulmaktan da durur. Mutfağın bal boyuncağında durur. Yani yedersiz şeyler olacağına eğer, lüzumlu şeyler olacak. Şimdi bizim lüzumlu şeyler <gülüyor> en güzel demeyi eğerleri işaret ediyor. Eğer bir koyu olması gerekir. Yani <gülüyor> evet, güzel. Bak eviminin. Bunların olması için temeli sövürüz. Bak bir lazım. Kovalıkta oluyor, başka bir evrimi yok, devam. da değil. İkincisi, olursa, Tabii kuyu kırılmak ve kuyudan su çıkması kolay bir iş değil. Her yani, mandire bir de olsa, 1000, 1200, 1300, 1500 bağlı eminim işiye mal olmaz insan. Askiye, işiye. Bağlı kalmadan suyu çıksa çok güzel bir şey olur. Bunu da sağlamaya çalışmak lazım. Ben korktum bir şeyinim hayatımdan. Bu çöpleri bir delilmesinden, suların bir kesefmesinden. Mustafa'ndan bakan suların mikropunluğundan korktum. Ne bir arasında? Böyle ceviye dağın yukarısından aşağısına yuvarlanan bir kaynak. Bir yere ama nereye gidiyor? gidiyor. Güldür güldür böyle gidiyor. Biz de bunların tedbirini amaçlıyoruz. Kardeşlerimize diyoruz ki, parşide de, şeyden yani konpara mesela, her haber işler yakını. Bir de demişiz ki, bu vuruslar teslim ediyor bizi, sırtlar teslim ediyor. Silahla da süren. Evinde bir çift silah. Yani, bunu nasıl yapırsan havlu görünür şey Ama ben bunu evet, şahsi bir şey olursa şöyle milletin devletin çıkarına sokar. Yani, A tampon tamam Türkiye'de tampon bomba sırasında önümüzdeki belliliklerde. <gülüyor> A tampon bomba olursa şirketler olduğumuzdan dolayı çok Şimdi, eskiden, orduklar, büyük bir Şimdi yanına yanaşmıyor ki, da, zaman daha da arkadaşlar konu çıkarana bu tampon bomba içerse Bir şey bomba düşmanı göremiyorsun. Başka bir veya bazı etik toplantı yapıyorlar. Onlara Şimdi ben İsviçre'nin nereden bulayım da kırtlansız değil mi? Kırtlansız bile ama kırtlansız mı? Bulursan, bulursan kilit mazisi geçmiyor. Yani Yok. Di bomba atıyor, Senin muharebe zihnin komuta sırasında beş tane komutanla, sen bilirsin, hata nedeniyle öldü. Bomba. Düşün yani dünya tarihinde görmüyoruz. Acayip kaça. kadar iyi. acayip bir şey. Bunların çaresi ne? Bundaki olma. Bundaki olmayacak. Her şeyde de bir Şimdi bu para meselesi, <gülüyor> bu para meselesi, yıllardır kadar ben çıkarttığım kardeşlerime ki, benim atı kardeşlerimi, işçi kardeşlerimi enflasyon canavarından koruyacak. Kendileri dergide Bunlar birbirine geliyor, geliyor. görülmez adamlar hayvanet gibi cüzdanın içinden parasını tırtıklayıp kaçırıyor. Kim bazen görünmüyorlar? Enbilasyon. Görünmüyor. Kapıları istediğin kadar kimse istersen cüzdanı isterseniz yastığında asılak koy, cüzdanı bir para hissediyor. Kim alıyor? Enbilasyon alıyor. Nasıl oluyor? Bir senede 100 liranın 70 lirası Vay! Göster hocam, yani ben onu da tanıştım. Ne kadar tanıştım. O da görünürsün. E, ona karşı tepkiyor. Hocam senin başka şey Sen yerde sarı sarmışsın, cübde giymişsin, bu işlerle ne karışıyorsun? Sen bu işleri karışmasana. Olur mu? Müslüman, düzgünün karşısında düşürür. <gülüyor> Müslüman, aptal yana üşümen, hırsızlar razı olma, düşümen, haksızlar alıcı olma, bizim bilimin temelinde adalet var. Düşme temel var, merhamet var, merhamet var. Onun için bizimlerde bilimiz. Yani yeni dergi kavramımız, niye politik daha fazla? İnsan politikanın dışında değil mi? Korkma insanın değil Hayat İslam'ın dışında değil ki, İslam hayattan başka hayalin bir şey değil ki, hakiki bir şey İslam. İslam hayatın her neselesine ilgili, her şey. nasıl alışveriş olacaksınız, nasıl emleneceksiniz, nasıl bozulacaksınız, nasıl doğum nasıl ölüm olacak. Her şeyi anlatıyor İslam'ın kitabını açtığınız zaman, bugün kitabında recanet bahsı var, icade bahsı Kira bahsi var, satın alma bahsi var, şirket kurma bahsi var. E bunun dindarlık da ilgisi ne? Sen dindarlığı anlayamalısın. bu işte. Dindarlık hayatı Allah'ın özrasına uygun bir tarzda yaşamak demek. Dindarlık efendim iki takla bir batıda yapmak demek değil. İçin kutlu parçası da eğilip atmak demek değil. Dindarlık yeterli satılan bir özelliği, bir özelliği yaşanan bir Geceyle gündürdün de, ya Müslüman olursun, Allah'ın imzaatını kazanırsın, ya da böyle yapmazsa, sevahta kazanamazsın. birçok çoşuyla günah kazanırsın. Güzel ve haram girer, günah kazanırsın. Evliliğinde nikah olmaz, tepeden de günaha, günaha girersin. Efendim bilmem, her şeyin de zorundasın. Her şeyin de günaha girersin. Günaha girersin. Ben bir şey yapmadım dersin, yapmam olur musun? Senin cihazetliğinden neler yaptırsan da, sen ne zararlara sebep oldun Onun için İslam'da her şeyi bildirmiş Ve her şeyi Allah'ın istediği şekilde yapacak. Onun için İslam böyle dediği için, Kuran-ı Kerim'in her konu mevcut olduğunda, biz de hadis-i şeriflerde her konu mevcut olduğunda, evlilik bahçesinde bir konu bulunması lazım diye dini bu konu olarak bu durak bahsediyor. Yani, Efendim bahsetmiş. O bizim benzerimiz, önderimiz, devlenlerimiz, seyidimiz, Seyid-i Sadat, şef Urkusa, fiyer arasa, Muhammed Mustafa'nı duyduğumuzu. Hayır, o kadı ne Canımızın mı? Canımız yoluna kadar, aramız babamız yoluna kadar, çocuk yoluna kadar oldu. ne diyorlar? girmete. Tamam Koyun olacak. Başka? Kuyu olacak. Tabi kuyul, kuyul olursa susuzluk çekmezsin. Düşman bir her olduğun zaman o mobil su meşgisatını zehirliyor, millet düşebilir. Şey Göre su şey atıyor, bomba e, zehirli şey atıyor, bütün içenler iç ölüyor. Harf bu, düşman var. Sırta güvenebilir misin? Yunanlı'ya güvenebilir misin? Ermeni'ye güvenebilir misin? Hiç kimse hiç güvenebilir falan olmaz. Şimdi bile yani, hani sütten razıya yani, yoğurt gibi diyerek yani, Her şeyi bir tanıdır. Ekmek gerekiyor. Çünkü o noktaya işte seslere bomba koyuyorlar. Ölmediği yerler kim olacağını bilmiyelim. İzle öldürürsün. Hay ha, çıksın, zürn olsun, onun yok olur. Yani suçlu ölüm diye bir şey yok. Bak suçlu bir şey yapmıyoruz. İslam'da suçluluğuyla kalırsak bile sen sen bu şey yapmıyorsun. Ama o, sen burada onu öldürün, ben aslında onu öldürür Çünkü onu öldürür masumsa, o aileden birisi benim antyomu öldürmüştü, ben de o aileden niye ne Yani eğer mi hiç düşündü, suçu yoktu, benim ki bir şey, niye öldürdün? O aile. İslam'a bir mantık yok. Yani birinin suçunu ödeğine yüklemek yok İslam'a. <gülüyor> Suçlunun ceza göre mesela, Türkiye'nin ceza ile şanıklardır. Anladınız mı? Arz ederim. Ne diyeceğiz? Sizin tam karşısına gideceğiz biz İslam'da Biz daha tam karşısındaki Güzel. Bedava, efendim. Bize siz daha karşı. Kuyumcuoğlu evde kova taşı sakızla telefon olur içerisi. Baş yerimiz kova, su kesildi. efendim evet. Kazı yapılıyormuş, Efendim, borular takip ediliyormuş, defolası dalmamış, motor botulmuş, elektriği bozulmuş, elektrik bozulmuş, durdur. Tamam. Ben kovalım, daltırım, suyum aramıyorum. Bu bir şey yapmamız lazım. Türk'e korkacağım bir, bir ülke, 776 bin kilometre kare. Kolaçması düşürse düştük olmayan diğer ülkeleri, da şey yapalım, yapalım. Bu işler olsun, ne giderdi köylerimiz, ne giderdi? Ferah ferah tamralarımız var bir şeyler vardı böyle. Ne hale geldi? Gittik. Öveyim başta arkadaşımızın efendim şeyi varmış. Meraketliği, hicaetliği, şevk etmişler. o mübarek olsun diye gittik. Sıvışık, sıvışık yolda. Tıkanıp tıkanıp yolda. Böyle, efendim tozlu tozlu yollar Efendim. Yani böyle şeyin bir olma. İslam de. İktidar, temizli, güzellik demek. İşler güzellik demek. Seyyidami Aleyhisselatı Aleyhisselatı Aleyhisselatı buyuruyor ki yaptığınız her şey güzellik. Elinde bir hücmen olsa güzellik olurlar mı? Bir mı? Başka ne? Başka bir el olması. en değirmenin. İki tane yuvarlak taş, ortası deli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 küçük bir bardee'ye giderdi. Bir hafta sonra da beklerdi. O öğrenci de elbette içinden öğrenme hakkını aradı. O da sonra bunlar hayvanlara hizmeti buraya getirildiğinde tekne böyle yapıldı. O şartlara göre beyan eder e hemen diyor ki evinde bir evde birisi olsun. Kızabiliriz. Yemek yemeklerini falan işini kendi görürsün, tamam. Ya yani onun olur. Yok olsun pişirirsin yersin. Yani hayatın devam etmesi için gerekli malzeme elini altında Sonra ve hatta iddia etmek için elde bir şey, çakma yani ateş yetme malzemesi bulunması gerekir. E şimdi bunlar demek Peygamber Efendimiz'in zamanını gözümünü örneğinde bir de kuyu var, huzur, koyun var, şey var, el değirmeni var, hemen ateş edilecek bir şey var. Yani kendi kişinin kendisi görebileceği. Bu gibi şeyler hazırlamalıyız. Neden bunu hazırlamalıyız? Şimdi yılında yıldız, doğal tabi var, elektrik var, efendim vesaire var. Var ama kimsini veriyor. Var ama harftan oturur zaman ilk başta tabi onları tabi ediyorlar Açıkta konu verirsin. Onun için bu bu zamanında, her zaman rahmet harf, para vereceğin zamanda, tepkir, alırsın Bu <gülüyor> gibi tezir verir, <gülüyor> istiyar tezir alırsın. Efendim, temiz havada yerde, çoluk çocuğu, güneş görürüz. Güneş, gıdaklı bir insana, eğer çocuk bahçede gezdi mi, eli ayağı bir güneş gördü mü, kemikleri geçiyor. Evin içinde sarılı, diş güneş görünen kaldı mı, elin bir oluyor deli, deli oluyor tabi bir şeyler oluyor. Sonuçta efendim yani kemik hastalıkları oluyor güneş görmediğinden vesaire Bu hadisi şerifte şunu anlıyoruz ki yani bizim dinimiz bir tabiyle çevreyi temel bilgidir. Çevreci diyelim. Çevre sağlığı, çevreyi koruma, tabiatı güzelleştirmek. Onun için biz Anadolu'nun her yerine kardeşlerimiz diyor ki, çevre derdikleri kurun, çevre temiz olsun, çevre yeşil olsun, çevre güzel olsun, orman kuralı, Şehirden kuralı, çevirden yemin çoğrıza çoğrı, çoğrı uzak olsun, orada bir koru yapın. cumartesi mazarda için, günlerde ağaç geçin, ağaçlarınızı bir olsun, bir tarafta de bir tarafta çocuklar olsun, bir çocuklar güneş görsünler, ağaç yazsınlar, neler çıkmaz, Çarptı, ödücüdü bir kadınlar, i̇şte oh, bir şey diye gidemez, ki ki gidemez, cevap diler var. oraya bir rahat yere Oh evhamdülillah, havalı gibi ortaya varlar, öneye bir Ev bitti, ev koşturur. Dinlerini, güneşliğini, her zaman alır. Bunları sağlamak lazım. Cevap diler. Bunları yapmak istiyoruz. Sizinler konuda olsun. Bakar bir bu konuda, bize bir şey var hadi. Fakatki bir hadise Eğer ona hasle hasret vardır, özellik vardır, iş vardır. Bunların en yükseği bir tanesi efendim çeşisini efendim istifade için vermektir. Al ah, fikirler istifade et diye komşuya, ilgiliye vermektir. Tabii bu durumda başka nedeni var. İyiliğin çok yani insan etrafında Müslüman olarak servet kazanmak için iyi yapacaksa bir sürü iyilik var. <gülüyor> Müslüman kardeşinin mündine gülenç güle kapmak bile sadakadır diyor. Kovasındaki suyu onun kovasına boşaltman bile sabatedir. Yoldaki çökü kenara alman bile sadakadır. Emri mahabib yapman sadakadır. Medya mümkün yapman sadakadır. Yani şeyler var. Böyle çeşitli şeyler var insanın ilmanını ve başkasına iyilik yapmak istediğini gösteren cilestiler, <gülüyor> davranışlar. Dallaelor, abdûl-gâhsefî min'â Kul işte bunlardan bir tanesini yapsa nasıl yapsa nereye bakın Allah'tan sevabını umarak ve tasbikâb-i mevûd Allah'ın onu yapan insana şu sevabı vereceğini şu mükemmahatı vereceğini kabul ederek ...evet devir razı mı diye o işi yaşsa... ...bindahın her Allah'ın dinlerinde... ...Allah, Allah onu cennetir. Misal, Peygamber Efendimiz'in adet içerisinde geçiyor. Kültü bir kadın susamış... çölde veya susuz bir arazide giderken... ...bir su olan çukur kuyu görmüş... ...tutuna tutana inmiş aşağıdan... ...o gitteki sular kendisi içmiş susuduğunu gidermiş. Yukarı çıkmış, bakmış, orada bir köpek. Biri bir sarkmış böyle soluyor, susuzluktan ölecek hayvancıya. Demiş ki ben de benim bu susuzluğu ne kadar acı olduğunu bildim, sattım. Kendim inebiliyor, tam olarak kuyuya aşağıya suyu içebiliyor. Bu inemez. Hayvan, köpek aşağı inemez. Dur, şuna su çıkartayım demiş, tabii şartlar müsait değil. Aşağı inmiş, yuvayın suyu nasıl çıkartsın? pavuzun dağları su su doldurmuş, yüpheliye çıkartmış pavuzunu, kabuğun içi su dolu, köpek onu yarıya yarıya içmiş Paharın suyu öyle içecek köpek, karmıştı. Şimdi bu nedir? İlhalara acımadı. Susuz bir hayvana su verdik, acıdı. Yani ne yazdı, susuzunu çekmesin. Köpek ölümse ne olur? Öyleyse öyle, ölüm bir şey ama acıdı. Merhamet etti, evladım ona su ver. Bu şefkinden dolayı diyor Peygamber Efendimiz, Allah bu kadını Cennet ile Nasıl Cennet ile sokmuştur? söylemiyor ama bu tahminim şudur. Allah onun yönüne bir imanın tadını vermiştir. Doğru yolun güzelliğini göstermiştir gönül gözüne. O da sevdekar olmuştur. Bak, hakkı evlenmek girmiştir. Hayırlı işler yapmıştır. Eski hayatının kötülüklerini tevbe edip, affet demiştir. İyi bir hayat sürmüştür. Sonra girmiştir kendine. Allah-u Teala Hazretleri böyle iyi insanlara veriyor. Hasılara vermiyor, hacimlere, kafirlere, zalimlere vermiyor. Onları bırakacak, icbar olacak, iyi yola yönelecek, o zaman veriyor. Böyle nazif ettiğini ediyor. Demek ki iyi bir şey yaptı insan şeylere girer. Onun için Peygamber Efendimiz başka bir hadis yerinde ki, Fil'in hiçbir çeşitliğini hor, fakir ve kütüksük gördü. Yani onlara ne olacak? Deme. Çünkü belli olmaz. Yani bir küçük yer. Ama bir güzel bir büyü ifade ediyor. Ondan dolayı Allah affet edecek. Bir büyüye sayfıyor. Bir öteler Evliya Allah'ın halini anlatıyor. Eski öteki Evliya'da. Yol ve çamuk arası arasında sert parçası görmüş, kağıt parçası. Üzerinde alemde de yokmuş. Bir kardeş onu, ya bu Allah nasıl yazıyor, göz gölümün içinde besmele yazıyor, dilinin konu yazıyor diye, bir kardeş, kendini demişten ortaya, şöyle bir yüksek itibari şeyler diyerek koymuş. Bu neden yapıyor bunu? Eşkiyaymış demiş. Hayır, kafiyaymış yani. Neden yaptı bunu? Allah Allah'ın adını bile, ayak altında sanatı oldu. Allah sevgisinden sevgisinden yaptı. Allah bu hareketinden dolayı, ona tevbe nasip etmiş. Cenab-ı Hakk'ın yoluna dönmeyi nasip ettir. Sonra yüksek bir evliya olur. Olur mu? Olur. Tabi. Allah'ın hala bir her şeyi kadir. Ölüden diriyi çıkarttığı gibi eşyadan da evliya çıkartmaya kadir. Döndürüp hakkı yoluna getirme kadir. O bakımda gestilerimize dikkat edelim. Aklımıza, fikrimize, niyetimize dikkat edelim. Mümolar şu insanın kalbi, gönülü. Kime karşı ne niyet destekiyorsun? Seni hındır, domuz teminini. Bak ne kötülükler için götür kapağına. <gülüyor> Gönlümden geçir, günler kalır, velasın olur. Ama iyi niyetler şey yaptığı zaman, iyi niyetinden dolayı da Allah kalbinin temizliğinden dolayı büyük icabaktan verir. Onun için kalbinin süslesi lazım. İrgad'ın bir eten hazretleri büyüdür devgâvlar. Bizler de bir etham bizim onun tarikatına de bağlı oluruz var. Nasya'nın diyor ki, bize işte böyle nasıl bir uyur, dinler, bir bir keziyidir. Zaten peşte bir de bir keziyidir. Başkalar dışını süslere uğraşıp dururken, saçını, sakalını yani genelde doyana, anlama, kullanmaya çalışırken sen kalbini süslemeye çalışırsın. Çünkü Allah insanın yüzüne bakıyor, kalbine bakıyor, kendine bakıyor, gönlü temiz bakıyor. Tasavvuf da o, kaç ta, taç, hırka, sarı, tavuk, bilmem ne, yeşil, sarı, mavi, siyah vs. bu değil. Tasavvuf, günev duygular, efendim, iyi niyetlerle, iflah ile dünyasız, Allah'a güzel konu değil. Onun için çok güzel bir var. O zaman olay bir takipi, hırka alırız bizzatiyiz. Oturacak hırka. Çamşı iki insanın güzellik. insan olmadıktan sonra, içi güzelmedikten sonra, içi aydınlanmadıktan sonra, içi tebirlenmedikten sonra insan adam olmuyor. Yüzdenenleri seçiyor ki, bir şişenin içine pislik koyuyorlar, içki koyuyorlar. denizi genareye durup 40 gün düşündüğünü yıkasalar, pislik. Düşün insan içindeki pislik, murdarlık, içki gitmez. İçinin derdik olması lazım insan. Buna çok dikkat edelim. Erba'u'na raci'na ümmet'in. Ölen, yuhfis erba'u'na raci'na fi duâ'yı min beynit'inim illa ve her lehum ve vaffa renehu Fidmine Sıfırı Ceyla adımada. Buyuruyor ki 40 kişi oldu mu insanın sayısı kavramalı miktarı 40'e çıktı ve 40 kişi oldu mu o bir nesne akıl bir topluluktur 40 kişi bir cemaattir ve ne olur cemaat olursa ne mürhsüz Erba'ın önünden ki dua etmeyi için. Kırk kişi ölüleri için ihlasla dua ederse illa merhaba o ölüyü Allah o cemaatle bağışlar ve onu mahvede eder o ölüyü. Yani ölülerine ihlasla dua ederse bu kırk kişi Allah ölüyü ona bağışlar, günahgâr da onlara bağışlar, günahgâr da olsa, suçukur olsa, ve günahlarını makul eder. Demek ki, canlı gönülden, iclasını, 40 kişi gönül bir birliğini edip de, öle, ölen cenelcilerine, mevazı katıkları cenelciye, veya daha özel ölmüş bir kimse de olabilir. Şuradan, umumunca ödülüyor. Doğal etkiler, Allah o tüm kişiye karşı şeyi, ölüyor. Hadi peki, madem bir bu kadar süsrar hakkında dua ettiniz, bağışlarım. Malkıret ettim, diyor. Şimdi ben böyle düşünüyorum, genel mekanı da, efendim, binlerce, binlerce atip indirildi. Genade namazında Süleymaniye camisi doğruluğu taştı, avluğu doğruluğu taştı, sokak olarak doğruluğu taştı. Esnaf okarısının yanına kadar kalabalık geldi, sarakana başında bulvarda trafik durdu. Mazlan kalıvar Türkiye'nin her yerinden uçaklarla imam taşındırdığına yani, mazlun kalıvar İstanbul'un hayatında görmediği kalıvarlar genelde arasında, bunlar görecezler öyle hocam da böyle. Şu işkence bakın yani, şu devlete, şu zaafete bir yer bakın, şu azametler bakın yani. Tabii buradan insanlık bir şekilde bilgiler alır, haberler alır, servisler alır, emekli. Demek ki kırk tane ikras veril evvabı halis muhlesi insan bir konuda toplaşsa bir yere de bir iş. <gülüyor> Bak işte koksluğun yargı nasıl çıkıyor. Gördün mü Azerbaycan'ın nasıl çıkıyor başka yerlere yani. İkras ve cami verimden toplanırsa efendim böyle de dualar yapması neler olacak demekse. Toplumluğuyla hazırlayayım. Bir ben bir adam yani yaşayan ben bir senara. Yer hak, merhamet. Ben bir adam yerdekine, Yerinde yerinde yer sana merhamet etsin, ben bir sana Sen yerledine merhamet et, gökteki sana merhamet etsin. Bir Müslüman, en önemli vasıflarından birisi Müslümanın merhamet duygusu, acıma duygusudur. Anne yavrusunu neden besliyor, Merhametinden. Biz hastaya öğrenmeye bakıyoruz, merhametimizden. Merhamet, acıma sevmek ve ona, işte, onun iyiliğini istemek. Bu duygu, bu tavsiye ediliyor çok önemli bir dünya, çok kıymetli bir dünya. Allah başkasıyla merhamet etmeyi seviyordu. Sen de yine merhamet kim var? Başta insanlar var. Ya, senin benim gibi beni alem diyor. Cins misin, cinsin, nesin diyor Senin gibi beni alem diyor. Evvela insanlar var. Biz ki insanların hepsine merhamet ediyoruz. İnsanların hepsine merhamet ediyoruz. Hocam dikkatli konuş, hepsine mi merhamet Evet, hepsine Müslüman ediyorum, merhamet ediyor. Müslümanlar olarak merhamet ediyorum, acıyorum, müşküllerimiz Hazretler'den çalışıyorum. Çağrı günleri acıyorum, onların ihtimal yıkan çalışıyorum. <gülüyor> Yanlış oldu lan, cihindemeyim ki. Yazık olacak. Hazreti Ademler, kardeşlerimiz bunlar. Bunların da şeyini istemiyoruz. Doğru yola gelmesini istiyoruz. Müessese kuruyoruz. Radyo kuruyoruz. Hazreti Adem'e karşı kalkıyoruz. Yanlış özlüyoruz, şeyleri yazıyoruz, çiziyoruz. Mutbilaktır, mutbilaktır, doğru değildir diye. Neden? <gülüyor> ne Ne geçiyor kendimizden? Başarak etmiyoruz. Para acıyor. Çevirden paralar çıkıyor. Acıklar gidiyor, uçuyor. Niye yapıyoruz bunu? Acı ki. yola gelsinler gelsinler diye. Çünkü bir insana yapılabilecek en büyük iyilik onun üstüne netlik etmek. Bir insan yapacak en büyük kötülük, onun cehennemlik olmasına yolaşmak. İnsan ve çocuğunu seviyorsa, onu cennetlik olarak geliştirmeye hürmet etmeli. Cehenneme gitmemesi için çırpılmaz. Yok, oca işte benim çocuğum balı dersi alıyor, şan dersi alıyor. Efendim, bilmem, piyanoyu güzel çalıyor, keman çalmayı da öğrendi. Efendim, vesaire, vesaire filan, çok güzel yetiştirdi bu çocuğu, çok ölen yetiştirdi. Nereye gidecek bu halini? E ne olacak, bundan nereye ya? <gülüyor> Onun için, yani, çocuğu önemliyor ya, en büyük okulda okutuyor. Kime teslim etti çocuğu, sana <gülüyor> bir şey Onlar, onlar da yetiştirdi de, yüzdeyen gibi yetiştirdi de. Noel, bayramı kutluyor, yılbaşı kutluyor. Vesaide vesaire. Bak kafasını nasıl bozurlar. Şimdi sen bir şey yap. İyilik mi yaptın, yap. kökürt mü yaptın. İyilik yaptım bir şey okuttum, okuttun, İngilizce'ye yaptın, bırak size şey yapın. Sen çocuğuna yazık et, etsin. Şimdi böylece aklımda adam bunu doğru yola çekmeye çalışacaklar da o azı şimdi sapık bir insan oldu doğru yola gelmiş. Sotanahmet Caddesi'nde çıkmışlar, senelerimizin yaptığı uygunluk o görebilmekle de kamuoyduğu şeriat diye bağırmışlar. Şaşırı veremiyoruz. Çek! Rukiyalar kutlar mı geldi? Cibraz kim geldi? mı Bizim önüne gidip, adı şuraya bu orası insanların. Yani bizim aharımız. Şu veya bu, yani bu meslekler. Ama ne oldu? Anası babası cemletin yolunu <gülüyor> öğretememiş cehennemi var. Niye? Kanunun e, şeriat diyor. Allah'ın şeriatı Allah'ın dinini, Müslümanlığına kahrolsun diyor. İstemiyor. Allah'ın hükmünü istemiyor. emrini istemiyor. Ahkanını istemiyor. Allah'ın ahkanını istemiyor, kahrolsun diyor. Birisi, eski şairlerden, bir işte bayan bir meyve kurulmuş. Görmüş biz öyle şeyler yaptık ki Allah derse Böyle sabıklar var, böyle bir atas veriyor. Allah'ın derse diyor ki, külhan diye Allah bir şeyi olmasını istedi mi, kül değerli konu derdolur. Mahvolur, te rica Şakir adam, cahil adam, aptal adam, mahvediyorsun kendini, nasılsın da mahvediyorsun? <gülüyor> e bunu böyle yetiştirer. İster dekola edilmişsin, ister dekola edilmişsin. böyle yetiştirer, anne ne yaptı? şimdi bu çocuğa iyilik mi yaptı? En muazzam bir kürüyü yaptı. Keşke bir çocuk cahiyi kalsaydı da mahalle ve şimdiden gidip gelirse ön mühürde Allah'' diyerek de taahhütü ve köyünde geçirseydi de odayı arka de hiç bu köklü bilmeseydi. Hiç bu şeytanlıklarını bilmeseydi. Hiç bu günahlara bilmeseydi. Para mühür Bu dünya hayatının mühür değil ki. Sen şimdi çocuğunu, Merit-i Fatam bilmiyor. Kerime-i bilmiyor. Cahilin yolunu bilmiyor, Allah vardır, inkar ediyor. Benim olan bir adam oldu, genel müdür oldu. Yemeden büyük odun oldu, cehenneme büyük odun oldu. Cehenneme odun oldu. Onun için aziz ve mutlu eden kardeşlerim, her şeyin hakikatenini güzel görmek lazım. Onun için diyor ki Peygamber Efendimiz, insanlar uykudadır, ödük deflam almayacak. Uyuyorlar çoğu, çoğu uyuyor, gözlerine çoğu kapalı. E hocam gözlerini açıyorlar, etrafa bakıyorlar, <gülüyor> istersen gözüne de baksın, istersen teleskop da baksın, gerçeği göremeyince gözü kör görmekte. Kalbi imana gelmemişse ölü demektir insan. Mü'min dediğimiz gibi de, kalbinde iman yoksa ölür, insan ölür. İnsanlar çoğu ölür, kalbleri ölmüş, kafaları, gönülleri ölmüş. Taksi mi tanıyor kendisi? Senin küçük görüyor. Hava içeri küçük görüyor. Günahı küçük görüyor. görüyor. Onların tahsiyeti kadar elhamdülillah bize diyor. Korona köpek de var. Doktor ama de var. Tahsin gün evveli Şimdi bilebiliriz Onun için yani ne yaptıklarını Eskiden kendimiz tahsiyeti köylümüz tahsiyeti yukarıdan ebeleniyorlar. Bir tane yani, Torgon'da tahsil yaptım diyordun. Sus diyordun. Eğer sen Torgon'da tahsil yaptın, sen ben de Amerika'da tahsil yaptım diyordun. Yaptı. Beş vakit davalıyım. Öyle imzanda var. Amerika'da bir kardeşimiz gitti hafız. Hafız. Profesör. Hukuk hocası. Yüksek sistem meclisinden Üniversite kurmuşlar, üniversitelerinin rektörü olmuş. Hadi bakalım. Kâğıtlı git, gel bakalım gel buraya. Gelmiyor bak bakalım bu adamın boyu ile senin boyunla nasıl onunla göreşebilir misin? İngilizce biliyor, Fransızca biliyor Almanca biliyor hukuk fazlitesinden beri de hukuk sütle basıda var biliyor hafıza niye deri yok var bakın onunla göreşe bak bakalım senin boyunca, sen gideceksin bak bu gerek. göreşebilir misin? kırk diyelim kırk diyelim onun süre nereye gittin? Edeğer ki hocam olaylarından sonra burada İslam'a böyle saldırdılar ki bazı Türkler öyle saldırdılar ki şeriat vermiş ve onları İslam'a mahvettiler. Kimse cevap veremez Bir bizim vakfımızın şubesindeki insanlar orada cevap veriyor. Kimse cevap veriyor. Ya öyle mi? İslam mı saldırdılar? İslam'a Hadi bakalım. Onların kazanç olduğu işlemi. Her zaman onların yerine yerine gitti. İki tır kartları, atıyor. Benim ki sizlerde miysiniz? Atıyor. <gülüyor> ben de hadi geldim evlatlarından. Var mı? Hadi geldim evlatlarından. Birer telefonmuşlar. Kuralların yerini biliyor. Şu yerde, bu yerde. Fark Sordular cevap verdin, sordular cevap verdin, bastırdın, bastırdın, bastırdın, bastırdın, cevap yani Bak yanlış yapıyorsunuz Eğer Hazreti Ali'yi seviyorsanız, <gülüyor> dinler olmuşlar, dinine karşı çıkamazsınız. <gülüyor> Hazreti Ali Efendimiz, Peygamber Efendimiz'in damadıydı, Allah'ın arslanıydı. Din yolunda savaş etmişti, efendim, harikelerimizden birisiydi. Yani, biz her defa öyle demiş, onun <gülüyor> yolu değil, yolu İslam'a karşı çıkamazsınız. Çıkamazsın, Hangi İslam diyemezsin? <gülüyor> Şeriat diyemezsiniz. Derseniz şöyle olur, de, böyle olur. Hem size diyelim ki hadi ben Müslüman değilim, dört gibi diyesen, senin dörtlikine göre, şuna Allah var mı yok mu? Dersiniz. Evren cevapları değildir küfür, <gülüyor> <gülüyor> değildir Zayıbı değildir. Küfür mümkün değildir. Ateistlik değil de mümkün değildir. Ancak da mümkün. Akıllılıkla ateistlik mümkün değildir. Çünkü kainatta düzen var. Düzenin, nizamın kurucusu olduğu mahkab. Hayır, aynı var. sen de söylüyorlar. Sen Allah'a inanıyor musun? Var sen Allah'a inanıyor musun? Diyor ki, bak gökyüzünü inceliyorum, yıldızları. Muazzam bir yükler, var. Fakatik bir mutazanlık var. Ayıların, gırgızların, ayı şişleri vs. bir çekim kanunlar. var. Rakamlar var. Muntada. Aklımı inceliyorum. Orada da büyük bir imtizam var. Rakamlar var, kanunlar var. Bu kanunların, bu rakamların, bu imtizamın yapıcısı var. İşte bu yapıcı yer benim imam. Ben Din dediğimiz bu nizamı tesis eden yaratıcıya ilanmaksa ben dindarların en başındayım. Tabi ilim adam oldu mu mecbur böyle gelecek, Allah'ın terkine bir yükle, Allah'ın varlığını kabul edecek. Çünkü Allah'ın asarı var, yerde bir top dolu eserleri var, muntezar. Onun için Allah'ı inkar etmek bilimsel bakımdan mümkün değildir. Neyle mümkündür? Çeşit inat edemem mümkün olur dışlar, çeşit bile yapar bu inat. Çünkü çeşit Allah'ın malıdır, Allah'ın bilir. Çeşit bilir de bilmiyor. Onun için çeşit demek doğru. De olur. da, bu cahilliğinde. Neden cahillik? Yani fizik okuyor, matematik okuyor, enerjiyat okuyor, yabancı dil okuyor ama dinin konuları okumuyor. Bizim okuduğumuz konular okumuyor. Siz öğretlerine konuştunuz. Biz alancı kardeşlerimize konuşmasak. Yerken de bir süre indiriyor, bir şey ki. Cahillikle şey yapıyor. Onun için herkesin adları başına toplaması lazım. Allah'ın sahibi aracılığının rahmetine ermenin fırsatını hayatına katılmaması lazım. Sen yerdekilere merhamette de sana merhamet eder. Yani melekler sana yardım eder, Allah Teala Hazretleri sana rahmeti ve maami eder, anasını gidiyor. Onun bir hadis-i şerif, Efendimiz'in, sayfanın 10. hadis-i şerifi, bir hamur, tür hamur. وَاَفِعُوا يُنْهَرَّكُمْ رَيْجُنْ لِأَكْمَعُ الْقَوْلِ رَيْجُنْ لِمُصِرِّينَ الَّذ۪ينَ Burada da emri ödüyor efendim, bir stalyonlar ve istiyorlar. merhamet ediniz, merhamet olunur, kör havu. O zaman size de merhamet olunur. Siz de merhamete liyakat kazanırsınız, merhamete liyakat kest edersiniz. O zaman siz de merhamet olunursunuz, merhamet edersiniz. Siz merhametsiz olursanız, size de merhamet muamele için nasip olunur. Merhametli bir muamele görmezsiniz. Ayrıca. İmhan bu, siz merak edin de, çevrencilik yok mahlukata, yani engelli insanlara merhabet, sonra mahlukata merhabet. Kuşlara, kurt, kurtlara, karıncalara, böceklere, her şeye. Yani ben ağaçın dalı kırıldığı zaman bile de onları yükülüyorum. Çimeler, çiğnendiği, sarıldığı zaman da de yükülüyorum. Neden? E, Allah bize işte, o gibi bir an çıkarı, büyükse o şeyi var. Karınca Evet, dönmeye başladığı zaman olduğu yerde, üzülmüyoruz. Senin üzerinde şeyi gösterdiler, atmacıyı alıyor konuda, şahin, atsa ben değilse, işte. tanıyor bu tuşun peşinden, gidiyor, arkasından bir yol alıyor, düşürüyor, külleti uçuruyor, taş alıyor, üzülüyor insan, dönüme üzülüyor, üzülüyor aslında. Yani senin nice içece ihtiyacın var, Sen niye bunu yapıyorsun, işte. Yani, evet ben halihazırda biliyoruz. Memnuniyetten oluyoruz. Memnuniyet. Arkadaşlar bir daha. Giriş raporu derhal sizin durumuna göre masaya konulur. siz append'e malzeme dedi, göndermektir. de ortak olursunuz. Siz de raporlar verirsiniz. Haftan <gülüyor> masaya gelebilirsiniz. Neydi akıma akma olsun efendim. Bir, bir, bir, bir laf evresi evet Yani zaten böyle e, boş boş söyleyenlere ''Veynum nevüsürlüyüm, ısrar edenlere yazıklar olsun. Eğlenin ve yusürlülü ile rahmatı ayırlarımın bile bile icra olduğunu yaptığı işi biraz da ısrar edenlere yazıklar olsun.'' diyor. Az önce de, hatanızı anladığınız zaman şık diyelim. Hatanız için de söylediği zaman de, adada, ısrar etmeyin hakkınızı başınıza soklayın. Yerimden Efendimiz yazılar olsun diyor. Veyyus diyor. Veyyus buna. Veyyus'un günahında ısrar edin. Binahsak ısrar, binah küçük olsa da suçu büyüktür. Küçük, çocukta bile mutluluk ısrarlı, devamlı yapan kimsenin cezası büyük olur. Onun için büyüklerimiz demişlerdir ki laf-sakriy ve ten ısrar. Israrla küçük binah büyür, küçük Biraz bir şey kalmadı. Çünkü biraz yoktu, israrlı olmasın. Evetim ben sadece küçük küçük şeyler yapıyorum. Bir yüzlerim bu. Devamlı yapıyorsun, israrlı görünsün. Tefel yapma deniz yerde yapıyorsun, başının belası olur. Küçük şeyler bile kılasın biraz. Israr olmasın. <gülüyor> Eldeyimle yüzlerimin alamazlar öyle bir şey yapmam. Bile bile yaptığım için hatalı olduğunu yapma denemeleri, evet. yazıklarım, beli ol. Beyin bir numarikleri cehennemleri gideliyor. Yani yıkasın cehenneme gitsin, cümlecesi <gülüyor> ki Beyin deresine gitsin demektir. Bir bakıma ölücesi var olsa daha kuvvetli bir seyitlikli mana var demek oluyor yani. O bakımda hatalıza devam ettin. Hatalı olduğundaki kesimler yapmadın değil mi? Yapmayın. Hatalı, suçlu, günahlı olduğunuzu anladığınız zaman şükür diye kesin doğruyona gelir. Israr ederseniz ısrarın belasını bulur. Bir da ısrar olmasın. İki hadisleri dağlar, onlar da hemen hızla okuyamak sayıda dağ olmalısın. İrde bu halde bir dava ve salim eten ve bu halde bu bindiğiniz hayvanlara atlara, katırlara, devrelere, neyse eşeklere bindiğiniz bu hayvanlara salim olarak biniriz ve onları dağ salim eten, salim olarak kurar. yani selamet üzere kullanır onları. Bu hayvan ilerleri konuşmalarınız için kürsü edilmeyin. Bu ne demek? Demek ki o zaman da katını alıyor şu adam. Üstünde veya mencebilinin üstünde. Karşıdan da falan bir geldi. Durur dediler. Dizginleri çektiler. Baştan konuşma konuşmak hayvanın üstünde yük. Adam üstünde konuşuyorlar. Hayvan kaşarında bacaklar kisini gör. Topar konuşuyorlar. Bu hayvanları konuşmaların kürtüleri edinmeyin. Yani üzerinde e, durup da hayvan aşağıda eğer çekerken, çekerken biraz konuşarak resohbetle bir şey uzatmayın demek yani. Merhabetli olun, salim olarak kullanın. Efendim, salim olarak kullanın. Vela kittefidu ha kerasiye di ahadis kubbiturdu vela vesvak. Çarşı kazanlarda, sokaklarda ...bu hayvanları efendim, e, kendinize söz köksüzü edinmeyin, hayresini getirmeyin. ...ve ruhda merkübetin hayırun bilgâfî bir hâzı. Yani nice binilen hayvanlardır ki sahibiler daha hayırlıdır, düşünebilenlerdir. Eferat. Eferat. bir durum. Yani eşeğe binirse, eşek daha iyidir, üstlük eşekten beklerdir. daha hayırlı üstüne bilen zahmetler. Yani deve meclisinde de olsa bilen var. Bu hayvan. Allah'ın bir mahalle kurdu. Ama içindeki zahmet. Kötü kullanıyor. O yüzden diyor ki nice bilen hayvan vardır ki üstüne bilenden daha ayrılıyor. Hayvandan daha aşağı oluyor. O zaman. O zaman hükmeme geldi. Ve ekstereyörü ...milik yolda herhalde... ...milik rakibi herhalde... ...ek seviyorduk daha ayrıldır ve... ...ada daha ...sen onu bakıp diye beğenmezsin ama... ...bu o, senden çok